İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın Ömer Ucağ. Günaydın. Günaydın özdeş. Günaydın herkese. Haftanın karikatürlerinde neler var? Haftanın harika, karikatürleri harika. Panik yok. Bu hafta konumuz bu. Paniğe gerek yok. Çok şükürler olsun. E, bütün dünyada işler gayet yolunda gidiyor. Ve buna kendinizi inandırmak için e, şöyle bir e, tavsiyede bulunabilirim. E, sevgili dinleyicilerimize. Tek yapmamız gereken sabahları açık gazete programını dinlememek. Evet. Evet. <gülüyor>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 O giydiği beyaz astronot kıyafeti de bütün vücut hatlarını örttüğünden kişinin cinsiyeti hakkında da bilgi sahibi değiliz. Ama bildiğimiz bir tek şey varsa o da bizleri rahatlattı. Yüzündeki gaz maskesi nedeniyle sesi de böyle çatlak, yani çizgi romanlarda çatlak ses böyle tırtıldı çıkar ya balonda. Çatlak ve mekanik bir ses bizi rahatlatıyor. No panic. Panik yapmayın diyor. İzninizle ben bu hafta Marek'e katılmak istiyorum. No panik demek istiyorum. Sakin olalım. Paniğe mahal yok diye çevirebiliriz yok. biz eskilerin deyimiyle. Evet, evet. Eskiyoruz ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor>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 Ne no panik, mal yok. Kesinlikle paniye mal yok. Paniye mal yok. Mahal yok. Paniye mahal Peki. Yok. Ben de izledim ne bir Çok kullanılan bir başka en çok kullanılan metaforlardan biri Titanic ile ilgili bir şey gelmişti karikatür evet. geçenlerde. Onun, onun ben imzasını bulamadım. Gördüm onu. Ha, gördün değil mi? Evet. Ben de bulamadım imzasını. Bir Twitter'da gördüm ama olağanüstü bir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 Ama tabii çok farklı. Ben o karikatür güzel, çok da güzel çizilmiş. Hakikaten evet. neredeyse yağlı boya veya ne bileyim şeyle yapılmış, gouache falan yapılmış bir karikatür. Fakat çizeri bulamadım. Araştırdım da Google'dan falan şuradan burada, fakat bulamadım.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 esnasında çekilmiş, Paris'te, Lyon'da falan. Yani inanılmaz bir şey. O kalabalık birbirine girmiş falan filan ama oy kullanmak tehlikeli tabii ki. Yani. <gülüyor> Hayat sanatı taklit ediyoruz, sanat taklit ediyor. <gülüyor> evet, yani sonuçta no panik, oy kullanmayın yeter. <gülüyor> Rusya'ya davet etmek istiyorum sizi. O da böyle bir şey var,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 yani dışarıdan Fransa'ya yerleşmiş Lubuten vardı ne bileyim veyahut da başka diğer eski demir perde ülkelerinden falan çok anlattığım karikatür oldu. Ukrayna'dan da özellikle fakat Rusya'dan karikatür anlatamadım. Oysa Rusya'da müthiş karikatürcüler var, müthiş hicif sanatçıları var.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 yani dünyanın pek çok ülkesinde belki bugün artık bugün bile bu karikatürler kamu nezdinde pek kabul görmese de bir sanatçının 6 yıl hapse tıkılmasına neden olmamalıydı diye düşünüyorum. Evet. Rusya hızla muhafazakarlığa doğru sürükleniyor. Yani bu tamamen queer aktivitelere bir gözdağı amacını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 Ee, ve çok etkileyici, çok güzel, ustaca çizilmiş, çok etkileyici bir e, karikatür. Ee, böyle bir karikatürü düşünüyorum da Rusya'da çizebilir miydi acaba? Dwayne Wood ya da Mr. Fish. <gülüyor> Belki Stalin'in <gülüyor> portresi, içine Putin'in o kaydırağı aydıran burnuyla profili falan filan. Ve e, bir, kadın, bir kadın eli, bir kadın parmağı, yumruğu Neyse. <gülüyor> neyse. <gülüyor>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 Özür dilerim diyor. Siyahlı evet, olmuş evet. herhalde. <gülüyor> yani bir, bir karikatür programımıza yakışmadı hocam bu. Ne evet, yapacağız? <gülüyor> Çıkartalım. Yani şu de... e, Amerika Amerikan polisine nasıl anlasak? paniye mahal yok. Yok paniye mahal yok. Evet. Değil mi? Yani neden panikliyorlar işte? Panikleyince maalesef yani çok acı. Gerçekten çok acı. Çok acı evet. Evet.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 Ben Uyursunlar. Ercan Akyol'u seçiyorum. Sonsuz ee, neticesi. Oy, oy birliği e, şeyde de, sosyal medyada da paylaştım. Da. En fazla e, oy Ercan Akyol'a geldi. Barolar ve evet. büyük aşk hikayesi. Evet bir aşk hikayesi. Yani paniğe mahal yok. Dansa devam. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Geçmek İyi zaman. yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun.